Buongiorno Ankara. Pepe Jam Gourmet Pizan'ın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito a Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 103.1 Radyo Türlesi'nin Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyici. Şarkı biraz çirkin olduğundan aniden müdahale etmek zorunda kaldım Korkma normalde hep böyle bağırıyorum bak. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 30 Ekim 2014 Perşembe sabahında çok değerli arkadaşlarım 42 yaşındaki Fire ve Anadolu Hipster Oktay Demirci bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler Babyface Ege Kayacan. Çok teşekkür ederiz. Ee, niye bağırarak yapıyoruz? Evde bağıramadıklarını burada mı bağırıyorsun? Ne istiyorsun bu çocuk? Ayrıca yani. bu kadar bağırman senin haksız olduğunu da gösterir Ondan durup dururken. Zaten. Durup dururken haksız Yo, durup olduğunu dururken gösterir. ya yarım saat geç başladık ya program. Ee, Bağırsak o, o konu unutulur diye. Evet. Düşün bakalım. bakalım. Düş Herkes düşünün düşünün. düşünsün biz de isterseniz içeri gidelim bir süre ara verelim programa. Olmaz öyle şey. Oh. şey. Sevgili dinleyiciler kim en fazla bağırıyor kim en az ses çıkıyor ona göre programa geliş Değilendim saatlerini. lütfen sıralamayız. Sıralamaya sokunuz. Siz birden aşağı çektiniz beni. Ben bağırarak konuştuğumda söylediklerim anlamlı gibi geliyordu bana. E biz de bağırdık ama yani bir yere kadar abi yoruluyor Tabii insan bari. Sahte şey yapamadınız. Yani insan yoruluyor bari. Ama ben sahte coşkunun peşine katıldım, tapkapuç gidiyorum. <gülüyor> evet sevgi dinleyeceğiz ama ama canlı yayın heyecanından <gülüyor> takılma, katılma. <gülüyor> Olabiliyor böyle şeyler. Evet 42 yaşındaki Fire önce şimdi. <gülüyor> Fire ve Günün gazetelerine bakıyorsunuz. Yıllardır esprili haberler peşindesiniz. Peki yılların <gülüyor> tecrübesiyle baktığınızda haberler <gülüyor> espriliye doğru mu gidiyor yoksa e, Oktay Bey parmak kaldırdınız kime kaldınız? <gülüyor> Faire kaldırıyorum ya. çünkü söz onda ya. Söz ben de. Ben ben söz almak istiyorum ben. Buyurun noktada bey bizim. ben sizin de sözünüm birazdan sizin sonuna kadar alacağım bir şeyi <gülüyor> hikaye anlatacağım. Faire bey bugün ilk sorum size evet. yıllardır esprili haberler peşinde mi koştunuz? <gülüyor> ya, Teşekkürler. Pek çok haberi imza attık burada ee, modern sabahlar haber ekibi olarak. Basit bir soru. Yani. 18 yani benimki... yıl gençleştiren parfümle başlayan e, hikaye e, günümüze kadar geldi. Ben hemen enerjiyi alacak hikayeyi dün anlatayım başımıza gelen hadiseyi Buyurun. ondan sonra bir kez daha ama yani enerjisini alır mı yoksa bu bir coşkuyu daha da yukarıya mı çeker o da ayrı bir konu Buyurun siz anlatır efendim takdir Şimdi dükkanımızda biliyorsunuz çeşitli sanat eserleri var bu evet. sanat eserlerini yapan tabii ki sanatçılar da var onlardan bir tanesi işte eserlerini kendi eserlerinin yerinde yaptı, görmek için yerinde görmek için dalında görmek için ziyaret etti. Kim Yanın... geldi? Merak ettiğimiz sanatçı mı? Tabii, tabii merak ettik. Özlem etmedi. Hanım mı geldi? Özlem Hanım gelmedi. Hmm. Saba Hanım geldi. Sabah Hanım kimi, geldi. Kimi merak ediyoruz biz ya? Ben biliyorum Hanım'ı. Hanım diye... da merak ediyorduk o da geldi. Hep hep biz böyle meraklar içerisindeyiz. Biz Yanında bir da geldiniz. bir başka arkadaşımız var. O da bir ayrı sanatçı genç arkadaşlarımızdan. Ama sen sergilemiyor sanatçılar. muyuz? Esen. Onu sergilemiyor muyuz ee, istersek sergileriz aslında gibi geliyor. Yani o zaten onunla ilgili değil de o da arkadaşının eserlerini görmek tamam. için bir taraftan geldi. Güzel gezildi gezildi gezildi gezildi. Biz de birer sanat seferi olarak en son şey dedik ya yani işte bir tane sanat eseri de bizim müdüriyette var diye. Hı -hı. Ben böyle şey coşkusuz biz de sanat severiz bakın böyle sanat eserlerine değer veriyoruz diye tamam. müdüriyete çıkardım. Ondan sonra, Müdüriyet dediğin kapısında maşallah yazan kapı, evet, maşallah, evet, maşallah, Evet maşallah Maşallah odasına getirdim. Ondan sonra gördülerse çok güzel bilmem ne falan derken kafalar otomatikman bir anda karşı duvara döndürüldü. <gülüyor> <gülüyor> karşı duvarda biliyorsun e, bizim vasiyetler e, döneminin son derece. Son belgesi. Son derece Şey <gülüyor> mi utanç duvarına mı döndürüldü kafalar? <gülüyor> kafalar Çünkü utanç... bir tarafı gurur duvarı, duvarı bir, bir tarafı, tarafı utanç duvarıdır. Aynen utanç duvarına döndü. Ve o genç arkadaşımız şöyle dedi, aa bu arkadaş grup vitamindeki değil mi şey diye. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi orada hangisinin hani grup vitamini duyunca kimi gösteriyor? şey yapamadım. Bir ee, kere grup vitamin kaliteli bir şey olduğunda hiç utanacak bir şey zaten. Zaten şöyle dedim, Allah ne dediniz? ne dediniz? Hiç diye. Utanacak bir şey değil mi? Değil, de, değil, sorgulamasaydın, inşallah sorgulamamışsın. Kim olduğu belli değildir Fahir. Yani parmağım ben, ben takip, olduğunu düşünüyorum ve parmağı, öyle şey yapıyorum ben de öyle düşünmek istiyorum ama galiba parmak <gülüyor> Ege'yi gösteriyordu. Galiba be benimdir orada. Kime grup... bezeceksin sen kimse bezemiyor ki orada Hayır grup vitamininin bir tane yakışıklısı vardı şimdi galiba doğrudan satış kanalında oynayan bir an. Emrah, Emrah vardı bir tane Emrah mı? Diyorsun? Vallahi bilmiyorum sonuçta e, <gülüyor> böyle. orada mi? kısa boylu görünen kim aramızda? İşte o. O fotoğrafta çünkü Hiçbirimiz. kısa boylu. Hayır ben hiç boylu alakası yok. Kaşlarım o kadar alınmış ki o posterde He. Posterde Sadece alınmadı dünyada... o dönem Poster basılmadan Gerçekten... önce Posterin fotoğrafı için alınan kaşlardan var hemen poster çekimine gidildiği için Artık o şey grup vitamininde Hayır. O adama benziyor benim kaşlarım. Kaşlar alınmış mıydı senin o posterde Ben sanki sonra gibi hatırlıyorum Şöyle söyleyeyim Oktay Bey Kaş yok neredeyse <gülüyor> Öyle mi? Hatta Gerçekten... şey mi dövme kaş modası O posterle <gülüyor> çıkmış olabilir Öyle Çok bir şey. popülerleşti çok Peki şöyle. bunu söyleyen kardeşimiz genç arkadaşımız kaç yaşında Valla e, vallahi yaşını sormadım. E, o anda sormamışım heyecandan. E, grup vitamin diye başka bir şey mesela e, grup leçin olmasın söyledi bir şey. Yani Ama zaten şey dedi. Ben zaten yerilerden. Grup vitamini <gülüyor> çok yerine. severim ki dedi. Tamam ya. yok biz de hastayız. Biz de severiz derim, biz de hastasıyız Hastasını ama da Mıştı, mıştı, mışlı dıklı geçmiş zaman ee, Amerikalılar eskidi bunlar Türk iş kol boylar, boylar. Hey. Bak Oktay bir tane de sen söyle grup Abi ya, ben de içimde doğmuş gibi Dün hep grup vitamin şarkıları Yani daha doğrusu Türk iş kol şarkısını söyledim Ve sözleri pek hatırlamadığım için Hep aynı <gülüyor> Niye? O ben yeni var İki kaseti var bende Ufuklu olan, şeyli olan Ben ee, karşımda ee, ayı gördüm var birincisi Tabi evet en güzel, en güzel şarkılarından, az bilinen şarkılarından biri. Vallahi güzel bir şekilde grup vitamini de almış olduk Fahir. Vallahi ha, yani. süper oldu. Rica, rica ederim. Sanatçımız sayesinde. Sanatçımız sayesinde. Sanatçımız sağ olsun. Sanatın ve sanatçının dostu Modern Sabahlar devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. 30 Ekim 1938. 30 Ekim 1938 sevgili dinleyiciler. Bundan hesabı kolay. Tam 68. 76 yıl öncesi buyurun efendim 76 biliyorsunuz yani işte tarihte bugün falan filan diye bir şey yapmıyoruz tarihte yani. bugün yapmıyoruz dedin yapalım an, Anladım, Yok, hiç, yapmıyorduk ayrı, hiç yapmıyorduk da yapmıyorduk. Hiç çok özellik olmadık falan gibi şimdi diyecektim ben mecbur şimdi bir şey vermek zorunda kalacağız artık ee, Zaten 38 <gülüyor> yılından bir şey vermiyor musun? Yok vermeyecektik. O zaman da bir şey olmadı falan diye toplayacaktım ben de. O zaman da bir <gülüyor> şey olmadı. <gülüyor> ya, tam ben o şey hazırladığın için sen o giriş müziğini hazırladığın için bir şey hazırlamıştım. Şimdi o kapattın onu ne yapacağız da kapattın. onu? Kapattın. O zaman. Tekrar... Valla program allak bullak oldu. Yani biraz bana şey geldi yani. 103.0 Radyo Türkiye'nin sevgi dinleyicileri modern sabahlarda ortalık toz duman. <Gülüyor> 30 Ekim 1938 Orson Welles'in Dünyalar Savaşı'nı Yayınladığı tarih radyoda Ortalığın hakikaten Tozlu Tozlu duman. <gülüyor> duman olduğu günler ee, Tam yayın tarihi 30 Ekim'miş onun Ben bilmiyorum yani böyle efsane olarak mi? anlatılıyor Keşke diye söylemeden biz de bir şey yapsaydık Ya o kadar sene sonra 76 sene sonra Bir tane de biz bir şey yapmış olsaydık Ya yani o zamanlar Bugün mü? Bugün sonra yani... da anısına Derdik bilmeyenler vardır Ne olduğunu Okta istersen dinleyicilerimize güzelce bir anlat. Anlatalım efendim. Ee... Hay hay efendim. Hay hay, hay, efendim. hay efendim. Orson Welles'i herhalde onu bilmeyen... Aynen. Ah. Hep beraber Everybody <gülüyor> <I know>. ee, <gülüyor> Benim adım Orson Welles. George Orson Welles demiş. Je Orson bilinmez Welles. Bilinmez çünkü. Bilinmez demiş. Ee, genç sanatçı diye. O dönemlerin genç sanatçısı. Tabii. Çok şıklı bir adam. Bizim Göksel Arso'ya benziyor tipi. Bizim Göksel'e benziyor bence. Bizim Göksel'e çok benzememekle beraber Var ya Altın Çocuk Göksel soy Biliyoruz canım Altın Çocuk Göksel Arsoy'u bilmeyen mi var? Göksel Arsoy biraz gökseler Arsoy'dan bahsedelim Göksel Vanini Subiyan e, 1938 yılında Yani kaba bir hesapla Yurttaş Key'ni yaptıktan sonra mı? Hemen akabinde veya sonrasında yani galiba sonra olmuş. Onun da lazım. çünkü kaşlar alınmıştı. Ben tahmin ediyorum evet, postlerden sonrasında hatırlıyoruz. Ee, sonrasında. Bir radyo şovu yapmıştı kendisi hmm. Orson Welles ve uzaylıların daha doğrusu uzaylı da demeyelim. Bas. Dünya dışı varlıkların dünyayı istila ettiğini ve işte insanların e, insanlara saldırdığını, e, insanlara çeşitli efendim e, hayatını alt üst eden bir takım girişimlerde bulunacağını e, söyleyen bir radyo şovu yapmıştı ve buna da pek çok kişi e, başta Orson Welles olmak üzere pek çok dinleyici de inanmıştı ve ortalık birbirine girmişler. Ortalık birbirine. Yani o tarihte, şey, o zamanlar tabii trafik, e, trafik alt üst efendim birbirine saldıranlar, yağmalar, bir skeç... intihar edenler. Müsaade eder misiniz? Evet, yeteri kadar bağırsan neden olmasın? Radyoda bir skeç olması için o zamanlar ding skeç saati falan olması gerekirken o işte haberler gibi başladığı için. Evet, skeç saati başına o şeyi konuladığı için. Zaten ondan sonra radyo programları, programlarında mecbur koşuldu. O intro, outro dedikleri. Sinyal dediğimiz. Sinyal şey. dedikleri veya Türkçemize manyel olarak da giren e, onlar konulmak mecburiyetinde bırakıldı. İntihar, i̇ntihar eden vardı ya, varmış diye hatırlıyorum ben. Gerçi... bana mansız e yani. saldırmasın da ne olursa olsun diye atmış kadın kendini bir de şey var o zamanlar hakikaten güveniyorlarmış demek radyoya şimdi biz yırtınsak efendim gerçek söylüyoruz udaydılar geldi şu anda stüdyomuzdalar ve bizi taciz ediyorlar desek bile kimse inanmaz oh canıma adı esin diyen de çıkar inanıyorum Aa dün biz intihar vakası gördük daha doğrusu intihar girişimi gördük Nerede gördünüz ya sen? da intihar sadece bir yardım çağrısı da olabilir de bu Yeni bir inşaat yapılıyor ya bizim evin oralarda. Orhan Caddesi'nin orada. Yüksekçe bir kule. Orada itfaiye falan vardı. Polis araçları vardı. Aa ne oluyor falan derken Bülge şeyi gördü. Arabanın yani işte binanın tepesinde bir ayaklarını sallayarak oturan adam gördü. Ve enteresan tarafı da sağ çekmiş seyirciler vardı. Belki adam oturuyordur sadece. Öyle bir... Evet, doğru da yani e Tabii o saati hava almak için de çok da uygun bir mekan değil Çünkü inşaata girmek biliyorsun Çok da tercih edilen ve önerilen bir dinlenme alanı Mesiri alanı değil Oktay Cöper. Nereden geldik bu keyifli konuya hatırlamıyorum İntihar eden Orson <gülüyor> <Orton> Welles <gülüyor> vakası he. Bu arada e, tabii ki bir hemen bir hatamızı düzeltelim Elbette. Aman yanlışlık olmasın Yurttaş Kane 1941'miş yani, Keyifler olsun diyoruz Yani öncesinde o kaşların alınması Hep o şey, şeyden sonra. Hazırlık çünkü Radyo 4 yıl hazırlandı diye biliyorum ben. Yani 1938'den 41'e kadar 3 yıl Yurttaş Kane için hazırlandı. Doğru. İsterseniz Yurttaş Kane'in Unutulmaz şarkısını birlikte söyleyelim Hadi mi? Yurttaş, what Kane? Bir de kanon yaptık çok güzel oldu bence. Hoş oldu yani. <gülüyor> Çok hoşmuştu. Çok hoşmuştu. Genç sanatçı. E, onu dedin çok güzel dedin de zaten uzaylılarla ilgili madem öyle ben geri kalanını da söyleyeyim. Buyur. Amerikalı ünlü bilim adamı Boyd Bushman ölmeden az önce... <gülüyor> e, Özür dilerim. 7 Ağustos... Hiçbir bin... bilim insanını sırf isminden dolayı güler ama... Yani şu anda rahmetlinin arkasından konuştuğun için... Boyd Bushman. Boyd Buşman. E, 7 Ağustos'ta kaybettik geçtiğimiz zaman. Buşan da... bu, Buşan bu, Buşan bu, Buşan bu, Bushan. Ne oldu ya buna ne oldu? Bilmiyorum bunun... Yavrumla var... geldim ya bugün onun neşesi <gülüyor> onun var Onun neşesi herhalde. var hakikaten yavrusuyla... Sen hep yavrunla gez ya. Tamam. Valla muhakkak... Yavrum ve yavrularım. Yavrum yahut yavrularımla gezeceğim. Sizi <gülüyor> unutacağım. <yüzü> <gülüyor> ee, Nevada'da biliyorsunuz e, araya 51 diye geçen... E, nedir 51. bölgedir? Aman demiş ben oraya gittim gördüm. Ayrıca demiş... Şafak ben da demiş... araya 51 demiş... <gülüyor> Öyle bir şey var mısa araya Vardır o, Ama öyle olunca Eyalet... şafak civciv deniyor lazer. Bir şey soracağım. Eyaletlerin bizdeki gibi şey yok mu Amerika'da? Her kuralı farklı eyaletlerin. Kodu Benim yani ne bileyim işte. Var. Arizona 1. 0-1 Arizona. Artıracağım kodları Tabii var Dadaşlar diyarı Arizona falan gibi mi? Var var. Hayır canım kod. Plaka mı? Yani... Mesela mafya diyarı Chicago. Ya, ya, ya öyle demiyorum. 17 nereye? Neresi? Çanakkale. <gülüyor> öyle değil. <gülüyor> Amerika'dasın. Şeyden kurtulamıyorum ben ya. Ha, Aa, tam söyle. Şey i̇şte... Washington. Kod, Orta, kod mu? Kod, Arizona A-R mesela. Ha, Los Angeles l a gibi. Var var Fahir var. Var mı sırf rakamında Tele mı var? Telefon, Telefon şeyleri var eyaletlerin. Telefon kodlarını demiyorum Tabii. ya plaka <gülüyor> kodlarını <gülüyor> diyorum. Harika <gülüyor> bir iletişim şov <şu> izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Telefon kodları var. Mesela New York 1. Londra mıydı bir ya? <gülüyor> Londra 212. 4. 442 Sen ne soruyordun Fahriocam? <gülüyor> Nerenin telefon kodunu ya, soruyorsun tam olarak? <gülüyor> söylesen, Amerika'da söylesene. Amerika'da Eyaletlerin plaka kodu var mı? Eyaletlerin plaka kodu yok. Eyaletlerin rakamlı isim, kod isimleri var. var. Mesela mes e MA yani Sayılıyor <gülüyor> mu? Mesela böyle yani sayılıyor mu dedi. Mesela Nasıl? coğrafya dersine girdi Amerikan coğrafyası. Ee, i̇şte orta ikinci sınıftasın Tabii. geliyorlar işte eyaletlerimizi sayınız bir Arizona iki diye ba bak Arizona'yı da ne kadar güzel kafama yer etmiş bunları sayabileceğim bir şey var mı böyle bir sıralama yoksa alfabetik sırayla? Yok girelim. alfabetik sıra Alabama'dan başlanıyor öyle düşün. Aa, anladım tamam o zaman Arizona'ya hep sıfır bir dedik o zaman. Ama mı? şey var mesela doğu yakasında dağlar denize şeye Dik, paralel, paralel, paralel. konumu nasıldır? Mesela güneyde daha olmadığından bambaşka bir şey. Mesela New York'un geçim kaynakları. Nasıl? Yani Canım ve hayvancılık. Oradan A'dan başlanıyor yani. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Neyse e, Boyd Bushman e, telefon kodu? Telefon kodu Araya 51. E, Araya 51 de sanki şey vallahi telefon markası gibi geliyor belki de bir şeyleri çağrıştırdığı için olabilir araya bir tane filmi var tabii canım whole. yok araya bir e GSM operatörünü çağrıştırdığı için araya 51 <gülüyor> her an arayabilir diyoruz ta -da -da! ta ta ta i̇şte hizmetler ge gelecek diyorsunuz <gülüyor> adam bu adam çocuklarıyla <gülüyor> gezmesin bir daha diye okey dastir <gülüyor> so of okey dastir Gamariye falan uh. Ama dedim size az önce içeride dedim Bulaştı size. sana da bulaştım. Yani ben doğru. burayı karantinaya alayım, okay, kapatıyorum dust. kapıyı. Bana ne bulaştı ya? Ben arada mı? kelimeyi buldum. Diyordum size ama içeride uyarmıştım hazırlıklı. Okay, okay, o da nereden aklıma geldi? O da nereden? Durduk yeri nereden aklına geldi Yiğit? Şu laftan aklıma geldi. Tüm bürgeye sordum hatırlamadı. İçim içime sığmaz benim. Hangi reklamdı? Kimin lafıydı? Aa, içim içime sığmaz benim. İçim içime sığmaz benim. Bilemedim bak. Ben gelmedi şimdi bir İç, daha. He. Hepinizin zihnine şey var. Var var. Çok da. biraz kasmam lazım da o kadar. Bir kadın vakit... söylüyor böyle. Tamam bir kadın söylüyor. Saçlarını söyleyeyim. sabura sabura. Ha, içim ha içim... şey mi? Yeri düşüyor çiçek ondan sonra ikisi birlikte şey yapıyor. Ya da odoran ya şey şampuan reklamı mı? Şampuan reklamı. Meltem Cumbulli'nin. Haa evet. doğru. İçim içime sıma, benim falan filan diye takılıyordu. <gülüyor> ne yapalım mı? İsterseniz yayıncılık, isterseniz radyoculuk isterseniz de biraz müzik diyoruz. Brian Christopher geliyor radyoları. Sevgili dinleyiciler Evet Quest'de tanımıştık onu Şimdi de ikinci singalı O kadar başarılı olamayan singalı Neden çalıyoruz peki bu başarısız singalı eh, Genelde yayınlanmayacak kadar da bir şey değil Sofer Smile Em 103.1 Radyo Okti'de Canlı yayında sizlerle Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Odan sabahlar. Ve 40 Haramiler'in bir numarası Molalar sabahlar radyosuna sevgili sanatseverler 42 yaşındaki adam Fırat Ünç, Anadolu Hip-Hop'tay Demirelci ve Alin Kayacan Müslüm birlikte hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Baby Face Ege Kayacan'ın kızı Alin Kayacan demek istediğiniz herhalde. Öyle diyelim. Alin günaydın diyebilirsiniz efendim. Artık. Günaydın. Ay duyulmadı. Ben bir daha, daha söyleyin. günaydın. Duyulmadı. Bir daha günaydın de. Günaydın. Heh, şimdi daha güzel duydun. Şimdi tamam. neşe dolu programımız. Vallahi Buyur ya efendim. bir samimiyet de oldu, bir içtenlik de oldu, bir güzellik, bir neşve de oldu. E buyurun efendim. Ne ne konuşalım Neler Ali oluyor neler ne bitiyor diye <gülüyor> Ali'ne Ali soralım. Ali neler oluyor neler bitiyor dünyamızda? Baban evde de böyle geziyor mu? Neler oluyor neler bitiyor Ali'nin diye. <gülüyor> <gülüyor> Dün <gülüyor> ne yaptınız <gülüyor> Ali. Önce ondan. Dün çünkü tatilde, değil mi? Zaten senin evet. okulun tatil galiba bu aralar. Evet. Ama dün ne yaptınız? Dün hava güzel miydi bu arada gündüz? Ben onu da tam bilmiyorum ya. Gündüz bir yerde güzeldi. Sen ne yaptın? İşte, Uyudun mu? Onu hatırlamıyorum. Uyudun muyum? <gülüyor> mesaj atabilir misin bana? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Hayır, hayır. Uyumadım da. Ne yaptınız dün? Dışarı çıktınız mı Halin? Evet. Çıktınız. Kim kim çıktınız? Dörtümüz çıktık. Oo ailecek. Bu... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oraya oturmuş adımı hep beraber mi gördünüz Ege Evet Bazen de geç... sana soralım sen de dışarıda kalma yani <gülüyor> Evet ben baktırmamaya çalıştım Alina Ne Şimdi yaptın Tam Nasıl bakarken yaptın? atlar adam falan filan diyor Aa köpek var falan dedi Başka tarafa çevirmeye çalıştım ilgiyi Gerçekten böyle mi dedi yoksa bak bak Alin, bak Orada ne var falan mı dedi aslında o görmedi. Annem gördü sadece. Annen gördü. <gülüyor> Zaten öyle Ege başkasının... Yaşadığı hayatları yaşadı kendi gördüm. yaşamış gibi anlatıyor. Benim başıma falan filan geldi diye anlatıyor. Ben de gördüm ya kendine ara çekildim nasıl bir adam bu noktaya gelmişti ağladım. Ağladı mı? Yok hayır. <gülüyor> Sen gel baba yapma birlikte daha güçlüyüz falan dedin ya. Dedin mi? Dedin mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte işte kenetler. Çocuk işte uyduruyor. <gülüyor> <gülüyor> keyifler olsun, keyifler olsun. Ee, Araştırmalar mı devam ediyorsunuz? Araştırmalarla devam edelim tabii. Evet araştırmalarla devam et. Madem öyle araştırma, elinde bu kadar araştırma varsa buyur devam et. Ee, bakalım. Araştırma dosyası sendeydi Fahide. Evet son. E, çok güzel. İsveç'in başkenti. Ege. İsveç'in çocuğun... başkenti. Dur şimdi bir dakika. Öğrenme de tekrar konusuna <gülüyor> girildi galiba. Çünkü evet İsveç'in başkenti. konuşmuştuk bunu. Bon. İyi, Levkoşa falan dedi. <gülüyor> i̇yi, yani, Allah'tan bunu, göre iyi. Bu, yani ben bu, bu konuda bu. rahatsız olduğumu biliyorum ya. Ne? Rahatsız, <gülüyor> rahatsız mı? Rahatsız dediğin... Bern. E, e, Bildiğin şehirleri say demiyorum. Tek doğru, doğru. B'den bon. ben, buldu işte. B'den çıkar ya. Evet, e, İsveç'in başkenti Stockholm. Stockholm'da. <gülüyor> Stockholm Hiç bundan bana bahsetmemişlerdi. Sonra bir değişiklik oldu tabii. Bern'di de. Son bakanlar... Stockholm bence daha güzel bir şehir ismi. <gülüyor> Başkent olarak düşünün deriz tüm İsveç'e. <gülüyor> yani zaten başkentleri neye göre seçiyorlar? <gülüyor> İsme göre seçiyorlar. Ve e, modern sabahların tavsiyelerini dikkate alıyorlar. Evet. Stockholm'da hizmet veren taksi şirketi yeni bir proje hayata geçirdi. E, bu projede gerçekten... E, ...bütün müşterilerin memnuniyeti üzerine kurulu... sıkıntılarını çözüm bulmak amacıyla... ...bundan sonra mesela gittiniz Stockholm'da... ...taksiye bineceksiniz... ...Allah Allah nereden bulabiliriz falan... Tak, ...bir taksi geldi, zart durdurdunuz... ...el ettiniz, durdunuz bindiniz... a, -a içinde biri var... Allah Allah. ...şoför dışında... Efendim derim ben... ...pardon da madem müşteriniz var neden duruyorsunuz derim... Yani ...sen taksici ediyorsun... ...ama o da diyecek ki buyurun efendim sizi... E ...kesif bir Alman aksanıyla... <gülüyor> Söyle. Nein diyor, nein. Lütfen buyurun diyor. O Bu kadar kesif ki adam konuştukça <gülüyor> etraf kokuyor. <gülüyor> yani Bundan sonra... Salam kokuyor. <gülüyor> Salam ve frankfurter kokuyor. Psikologlar eşliğinde e, trafikte devam edecekler. Taksi şirketinin içerisinde, daha doğrusu taksinin içinde bir de e, psikolog olacak. Şoför Efendim? için mi, yolcu için mi? Yani çünkü şoför şey. daha çok geriliyor ya. O zaten gibi. boş zamanlarında öyle trafikte öyle geriliyordur. Kimin ihtiyacı varsa, o anda kimin daha çok ihtiyacı varsa ona... Gerçi İsveçli taksiciler de Çok da sıkıntı çekiyor diye bir şey hiç, du duymadım, hiç duymadım İsveç taksicisi pis olur diye bir şey Yok Norveç'in balıkçısının elleri çok güzeldi değil mi? Ee, yok o çatlaktı da işte krem kullanmaya Başladıktan sonra pamuk gibi olmuş Tamam işte Stockholm'deki taksicilerin de ayakları Doğru hatırlıyor muyum diye Elleri ayakları İsveç'te çok önemli çok, çok bakımlıdır çok, Hepsi Stokholm. pedikürünü yaptırır efendime söyleyeyim tırnaklarına özenle şey yaparlar. Stockholm'un nesi bu arada şey ya meşhur? Tendro <gülüyor> İsveç'e gitsen. Şöyle bir başkent turu yapalım mı abi falan desen. Bir arkadaşınla da gitmişsin. Böyle hmm. iki kişi. Yapalım abi falan dedi mesela. Gittin. Bir çılgınlık ettin. Ne, ne, nereye? Ne yapılır? Stockholm'de yani, mi? Evet. Ne, abi Stokholm. hani tamam görürsün, gezersin Görürsün falan da. İsveç'in tabii şey... şeyleri, geçim kaynaklarına bak şimdi. İsveç neyle geçim kaynakları? İşte bilmiyor Özellikle Stavon'un ne var? E, Balık? Yok. Veya onun... İsveç konusunda benim biraz dolu olduğumu biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Açıldan... O yüzden... Sahte ülke İsveç'e hoş geldiniz. For English, press 9. geldi yani çünkü Alman aksanıyla konuştukları için... Aslında İsviçre'yle aynıyız. <gülüyor> Baktığınız zaman diyen ülke. E, vallahi kesin saatçilik vardır orada. Saatçilik efendim, bankacılık. Sanatçılık Yok, var. Yok, Sana İsveç sanatçısı söyle. JJ. Sevgili JJ ile buluştuk geçen Johansson. Ee, onunla konuştuk bir. O var. Bir o var. Geçim kaynaklarından biri. Bankacılık yok değil mi? O da var canım. Banka vardır. Banka kesin vardır. Bankacılık vardır ya. Bankacılık var. Efendime söyleyeyim. Çakıcılık öbür tarafın. O da vardır. Yok canım. Aslında cep telefonu vardı. Cep telefonculuğu vardı ama. Finlandiya'nın geçim kaynağı değil mi? Yok. İsveç'te de vardı canım. İsveç'in de. Zaten bunlar birbirine şey. Schlafgut diye bir markası mı vardı? Yok. Çok Bilindik markası var ya. Ne? Blaupunkt mu? Bilgisayar markası var. Çok Bilindik. Casper mü? Saymadı istersen Çünkü yani, bayağı bilgisayar firması var hepsini saymamız gerekecek Bir tane şey var beyaz eşyacı var Beyaz eşyacı var bak neler diyor Oktay hep biliyor Oktay'ın şeyi biliyorsun eve İsveç malından başka bir şey sokmaz Doğru Evet bak o <gülüyor> en, güzel en güzel markalardan bir tanesi Ondan Adamlar sonra... kendilerini beyaz eşyaya vermişler. Başkan Esma, bunlar hep markaları. Hep markaları. Mesela Başka... bir güzel bir pasaj var o markaların hep bir arada toplandığı. <gülüyor> Japon pasajı. Amerikan <gülüyor> pasajı diye geçiyor <gülüyor> Stockholm'da. Mesela gir bütün o markaların temsilcilikleri falan var ama... Onun dışında ne İsveçin var? İsveç'in geçim kaynaklarını valla ben de bilmiyorum var. ya. Bak hep coğrafya Peynir desen dersin. yok, çikolata yok. Nasıl yok ya? İsveç'in çikolatası vardır Olmaz ya. Var Yapıyorlardır ya? ya. Kestane şekeri falan vardır belki. Bakayım. Kesin vardır böyle bilmem ne şekerlemesi diye. Harder abi bilmiyorum vallahi şimdi hakkında da. Aa, aslında şey var tabii ya Ya sen şimdi... şuradan İsveç'ten. Hiç yok ya dinleyicilerimiz arasında İsveç'i? açamadım da şeye şimdi hatırladım. Nobel tamamen buradan verilmiyor mu ya? Ha Nobelcilik doğru. Nobelcilik çünkü o, o konuda da şey. O da ama geçim kaynağı değil ki hep para veriyorsun. Barış mı? Barış mı? Edebiyat mı? Bir tanesi Norveç'ten diğerlerin hepsi İsveç'ten bildiğim kadarıyla. Ama onda da para veriyorsun. Geçim kaynağı değil Oktay yok Tabi canım. De... Yine... Gitar, gider yazılıyor. Yani hep masraf o. Şeyi yok yani. Tamam bakayım. Ee, bir girdisi yok. Ondan sonra tarihine mi bakalım? Nesine bakalım? Geçim kaynakları diye yok mu ya? Geçim kaynakları o coğrafya kitabına bakmamız lazım ona. Onun Dinleyicilerimize sorsak daha iyi. Onlar daha iyi biliyorlar. Soralım tamam. İsveç'e İsveç gitmiş dinleyicimiz var mıdır acaba? Ya Mesela, is... Özellikle başkent Stockholm'e. Hatırlıyor musunuz? Bizim genç vaziyetler döneminde bir ünlü sanatçı gerçekte de soyadında bir harf değiştiği için başka bir daha az ünlü bir sanatçı gelmişti. Bence İsviçre ile İsveç arasında öyle bir şey var yani. Sen niye İsveç'i şey yapıyorsun ki yani İsveç'i. İsveç'i mi ya? Ezdirsin canım o da ezdirir o da ezdirmesin kendini. Kim? Evet, İsveç gitsin bence. Be... Şu Ege can eğer İsveç'i eziyorsa vallahi kusura bakma da ezilir adamın yani. Adamın kendi dili var adamın dediğim İsveç ülkenin. ülkenin. İsveççe. İsveççe. Hiç. Ondan sonra Hiç kendi duymadım. para birimi var. En yaygın dil. Kron. Kron. Kron. Kron. Kron aşkına. Kron diye geçer. Çil çil kronları saydık, ne kral, aldık? Kralı var. Kralım var. Ondan sonra Kralını kendi Merkez abi. Bankası var. Ta ne yapsın abi? Ne yapsın doğru. Yani vallahi. baktığın zaman hakikaten ülke olmak için bütün şartları sağlamış gibi ama <gülüyor> bir eksiklik var diyorsun. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? Ben Birim. Birim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Birim mi? adlı bir birey aradı bize. Meyle <gülüyor> mi bitiyor yoksa meyle mi bitiyor Merzifon'la mı? Manisa. Manisa. Manisa. Beni mosmor uh -huh. ettiniz Merzifon dedim. Halbuki doğru cevap Manisa olacaktı. Mersin'de Manisa'ydı pardon. Ben <gülüyor> tam duyamıyorum da sizi o yüzden. Yo aşk olsun canınız sağ olsun. Buyurun Birim Hanım <gülüyor> kaldınız Hanım. mı orada İsveç'te Şimdi şöyle ben Buyurun. beni başka bir şey anlatacağım ama İsveç'e ilgili bir şey anlatacağım. Eşim beni işlerimin önünde bıraktı. Evet. Ben ilerlerken tekrar bana telefon açtı. İsveç'e gidenleri soruyorlar ara dedi. silah tamam. hani <gülüyor> <gülüyor> son iki dakikadır ne konuştuğunuzu bilmiyorum ama İsveç'le ilgili pek bir şey bon, konuşamadık. Ben falan onlardan bahsediyordunuz. Evet. İsveç'te ben master yaptım. Hı eee Uppsala'da kaldım aslında ama Stockholm'e çok yakındır. Uppsala'yı ilgili bilgileri <gülüyor> daha da sormak istediğiniz şeyleri bilgileri İsveç'in biz geçim edelim. kaynaklarını merak ediyoruz. Yani Nobelcilik, mastercılık. Yani Nobelcilik biz hep diyor, çıktı oluyor. <gülüyor> mastercılık da yani kralını herhalde. biliyoruz Gustav. İsveç'in evet. kralını biliyoruz. Kaçıncı Gustav'ını bilmiyorum Ne kadar ama? kaldınız İsveç'te? Ben bir sene kaldım. Bir sene bir kaldınız. Hangi evet. konuda araştırma yaptınız? Ben çevre bilimleriyle ilgili bir şey yapmışım. Siz evet. şey oldu mu birim hanım? İsviçreye gideceğinizi düşünürken ay İsviçre mi dedi? Ay ben İsveç'te buldu. Böyle oldu Hayır, o şöyle oluyor. Ben ben birilerine söylediğim zaman işte şurada mısır ya ben İsviçre diye. E düzeltiliyorum. Veya İsviçre diye akıllarında kalıyor. Yani gerçekten İsviçre ile İsviçre'yi... Evet. İsviçre'nin İs, İsviçre öyle bir ezik tavrı var. Biz biraz İsveç'in geçip kaynaklarından bahseder misiniz? Ne yiyor ne içiyor bu adamlar? Yedikleri içtikleri Vallahi... onların olsun da neyle geçiniyorlar? Hmm. on? Bol, bol, bol, bol balık yiyorlar. somon balık. var. Balık zihinleri açık demektir. Balık yiyorlarsa demek patates de yiyorlardır. Evet. Değil mi? Patates, patates, de, patates de yiyorlar. Böyle kokmuş balıkları falan var konserve. Tamam. Hı -hı. Acayip açıldığı zaman böyle bütün bir evi kaplıyor falan. Norm için. Ama onu öyle bayıla yiyorlar değil mi? Seve seve. Gel. Çok, çok, çok seve seve yiyorlar. Ondan sonra bisiklete binen kızları meşhur. Hollanda <gülüyor> Geçim kaynağı olarak. <gülüyor> Ay, burada burada farklı, yok geçim kaynağı değil de yani ne ünlü derseniz ne Bisiklete binen kızlar, onu aklımızın bir köşeyi. Yazalım. Bir Kız... de 5 santim buzun üstünde mini tekte birlikte bunu yapabiliyorlar yani. Hmm. Bir saniye. <gülüyor> yani Oraları çok hızlı anlattınız. Bir daha orayı ayrıca bir daha alacağız. Peki. Başka? Tamam, peki. Hiç düşen um, oldu mu? <gülüyor> düşen olmuyor ya. Onlar çok güzel biniyorlar. Demek ki çivili <gülüyor> lastik tipi bir şey kullanıyor olmaları lazım. Başka bir açık anı herhalde herhalde. herhalde. herhalde. Evet. Peki. Ondan sonra tıp alanında aslında çok gelişmişler. Tıp alanında güzel okulları var. Tıpçılık diyorsunuz. Tıpçılık evet. Hmm, ee, dolayısıyla ilaç sanayi olabilir. Bir de biliyorsunuz eskiden biraz sattılar falan galiba ama otomotiv sanayi de vardı. Tavapları var. Meşhur araba. O da meşhur da çok da meşhur. O da yani hani dostları iş başında görürsün. O da butik araba. Olur mu canım? nasıl? Ericssonları var, telefonları var. Marka söyleyeyim mi? Efendim marka. Pardon pardon pardon. Ama artık bitti yani onlar. bitti için söyle arkasına. Şimdi onlar mezarlarında fır dönüyorlar şu anda. Nasıl arabaları? Ama telekomünikasyon, otomotiv. Butik nasıl dersiniz? ya Çok özür dilerim Birim Hanım. Ben biraz şahsı aldım. Nasıl biz Benim ama Lütfen yani. Niye butik deriz? Arabaya mı? Evet tabii yani. Butik demedim. Butik dedim galiba. Bir tık dedim daha Benim daha kötü. Yo iyi dediniz tam. Çünkü butik olsaydı açıklayamıyorduk. Butik olunca açıklayabildik en <gülüyor> azından. Peki birim hanım çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. olun. Teşekkür ederim birim hanım. Birim... GG, birim hanım da orada yaşadığı bir yıl boyunca. O da fasafisto yani. yani aslında. Bir de bir sene içinde bile şey yapamamışlar. Kandıramamışlar geldi yani bir senelik geldi biz kendimizi ülkeymiş gibi gösterelim falan dediler ama ikinci ayda anlamıştır Hı. Birim anlamda. Hmm. Çok fazla balık yiyorlar dedi. Yani herhalde şey balıkçılık da değil bunların geçim kaynağı yem, yeme üstüne. Evet doğru. Ülke batıyor farkında değiller aslında. Vermişler şeye vermişler. sanata vermişler kendilerini San Hı. art. İsveçli sanatçılar. CC Johansson başka. Başka Peki bir çok sinema sinema alanında pek çok Sin İsveç ıı, sineması zaten biliyorsun. İsveç sineması deyince akla gelen ilk isimlerden biri değil mi? zeki demir kubus <gülüyor> ay karıştırdım <gülüyor> yani evet valla Avrupa'nın göbeğinde var, olup var. da hiçbir esprisi olmayan ülke kurmak da kolay değil valla bravo adamlara ne yani, diyelim Astro diye astronotu buldum. var astronot da değil de e, ne deniyor İsveççin'e ne deniyor bilmiyorum ama yok, yok onunca. adam göndermişler dışarı uzaya bir giden, tane. giden ilk İsveçli ve İskandinav diye geçiyor günaydın efendim Christ, günaydın. kimle görüşüyoruz hanımefendi Zeynep diye verdim galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Aman, aman aynı ismi verin ne olur ne Zeynep <gülüyor> Hanım. Kime? Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Efendim? Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Peki siz İsveç'te bulundunuz mu? Have you ever Sweden or uh, what about şey, Yani Tam arabadan çıkarken e, telefon, yani şey, radyoyu kapattım. Benden önce galiba orada yaşamış bir arkadaş aradı. Ben sadece gezmek için bir 10 gün bulundum. Nereye gittiniz? Hı. Da kovalma gittim bir de göller bölgesinden bir yer var. Burdur, Burdur var göller. <gülüyor> Çok benziyor evet. Aynı, aynı, aynı, aynı. Peki Zeynep Hanım, yani <gülüyor> işi şey gitmek istiyordunuz, durumunuz yoktu şey mi dediler? Yok, Daha yok. ucuzu aynısı, iş peşinizin falan diyenler. <gülüyor> yok eş durumundan gittim ben, kongre vardı. Kongre İsviçre'de yapılacaktı da daha uygun olur <gülüyor> diye işletme mi yapıldı? <gülüyor> o zaman esas soru. Ha, öyle mi? Peki. <gülüyor> ne, ne var Ne? Yani bir giden birisi olsa size gelse ya desek ki Zeynep'ciğim ne yapak biz Stockholm'a? Ya, marka hani ha. Söylemesi çok ayıptır. Sizin gittiğiniz gross marketin karşısındakini saydınız mı? Evet saymadık. Mobilyacı. Mobilyacı mı? Mobilyacı mı oluyor Ikea? Bakayım. Saymak gibi olmasın sayılır. Yani her taraf ondan da Köfteci mi diyelim canım? Yani köfteci de denebilir. Ama gerçekten. bak çok güzel bulmuşlar <gülüyor> evet. bak adamlar ama tamam. O zaman şimdi ben bu ülke neyle geçiniyor diyordum. Bugün bakıyorsun ülkemizde bile geçiniyor. herkesin... Montajla. Ediniyor. Yani bütün şehrin iki olduğunu düşünün. Bütün döşemelerin... Ahşabı önemli. iyi ama çok değil mi? Ahşabı, ahşabı güzel yani İsveç'in. İsveç çok. Ve de tasarımı tabii ki. Evet, evet. evet o da var doğrusu Başka zaten, ne var? Başka? Bir de ne yenir? Nesi meşhur? Yemek yedin. Ah, somon. İyisiz ne çiçek öfter? Somon. Somon. Somon. Somon, <gülüyor> somon. Yani evet aslında peynir falan filan da güzel. Bir de gerçekten çikolatası var şu şey var ya. Yani zaten markasını hatırlamıyorum bile de şu. Allah'tan hatırlamıyorsunuz yoksa <gülüyor> şap diye. Bademli bir çikolatası var ya. Aaa badem. Strong <gülüyor> food mu? Çünkü <gülüyor> çok esinleri düşünerek şey yapıyor Benim için <gülüyor> oldukça iyi bir soru. Peki efendim. Yani güzel çok geçti mi kongre günleriniz? Ya şey çok güzeldi gerçekten. Göller bölgesi olağanüstüydü. Hani bir de bütün ülkenin nüfusunun sadece İstanbul kadar, yan, yanımda tam öyle bir şeydi. Civarında bir şey olması... İnsan görmemek inanılmaz güzel. Peki eşinizle <gülüyor> ikinci bir balayı mı oldu size? Yok yok. Hayır bayağı yani oğlum ve şey de vardı. Kardeşimin işte de vardı. Onların olması, olması ile rezil oldu. Oğlum ve üvey kızım der gibi. şey de vardı. En az neydi eşimi onun, gördüm oldu. yani herhalde. Kimi gördünüz? En az eşimi. En az eşimi gördüm. Hmm. Peki efendim Hı -hı. çok teşekkür ederiz. Görüşmek Hadi üzere. Hoşçakalın. Sağ anne, olun. Görüşürüz. Güle güle. 10 milyonmuş zaten İsveç'in nüfusu. Peki, İstanbul YouTube. kadar dedi. B biraz büyütmüş İsveç'i. <gülüyor> Zeynep Hanım. Ee, ve gelen pek çok twight var. Eee bir iki tane söylendi zaten de hani köftecilik falan filan diye. Ee, Zlatan İbrahimovic'i var demiş. Kim demiş? Aa, aa, doğru Nerede e oynuyordu Fire Futbol? Arsenal, Arsenal'da oynamıyor Arsenal. mu? Arsenal'da oynamıyor mu? Ya da bir Fransa Ligi'nde oluyor. Paris Saint Germain'de de oynuyor olabilir. E bir yerde oynuyor. Güzel bir yerde. İbrahimovic'i yer de var demiş. Evet. Ondan sonra. Çelik demiş. Meşhur olabilir demiş Hakan Bey. Çelik. İsveç'teyim. İsveç'teyim. İsveç aklım gitti bir kıza işte hayır mı şer mi İsviçre hayır beyler İsveç diyoruz ve güzel bir çelik çakısı devam ediyoruz biraz şarkılar çalayım ya güzel bir şey çalsana ya ne çalayım size şeyi çalsana Orson Welles çalsana ha vallahi i know what it is to be o oldu, kadar oldu, andık oldu, bugün ya şişir ama şişir modern sabahlar modern sabahlar Modern Sabahlar. Radyo Tupurası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Hepinize bir kez daha günaydın diyelim. Ali Hanım size de günaydın bir kez daha. Buyursunlar efendim ne oluyor ne bitiyor. <gülüyor> Babanın en sevdiğimiz özelliklerinden bir tanesi bu biliyor musun Ali? Evde çok sık ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum ama neler oluyor neler bitiyor. <gülüyor> neler oluyor neler bitiyor. Eve de böyle girdiğini düşünüyorum. Merhaba selamlar neler oluyor neler bitiyor. <gülüyor> selamlar mı? Ben orada neler oluyor neler bitiyordan önce selamlara şey yapayım ya. Selamlar mı baba? Beni ben ne kadar seveceğin bir baba olduğumu anlatsana biraz Ali. Babanı biraz bize anlatır mısın? Nasıl biridir? Yani nasıl geziyor evde nasıl biridirim diye geziyor? Nelere dikkat ediyor? Valla şey... Um... Şakacı bir insan mı? Sürekli şakalar mı yapıyor evde? Yapıyor mu yani? Şaka yapıyor ama bazen gerçekçi oluyor şakaları böyle. benim diyor bazen bizi dövüyor gerçekten böyle. Dövüyor mu? <yalnızlıkla. gülüyor> Tabii ki hata yaptıklarım da <gülüyor> <gülüyor> Durup dururken gerçekten. Mesela en son seni neden dövmüştüm? Sana güzel bir resim yaptığım için. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> ...resim yapmasından pek hoştan... <gülüyor> <Hele> güzel yapması... <gülüyor> Ege neler duyuyoruz ya şimdi güldüğümüze bak, ...ben sinirden gülüyorum ve şoktan... Şoka Resime gülüyor. karşı olduğunu ama biliyorduk canım... Yani <gülüyor> yani ...resim <gülüyor> ve heykeli <gülüyor> tamamen yasakladı... ...yüzü olan hiçbir şey istemiyorum <gülüyor> evde dedi. Bir tek dedi... ...bir tek galiba kimin resmini yapmasını kabul ediyorsun... ...senin portren falan yapamadığını... Benim portrenime izin, <gülüyor> izin var. Başka nelerde dövüyorum... Bilmem böyle kardeşimi de dövüyorsun aslında. Yani o... yaş gözetmiyor anladığımız kadarıyla. <gülüyor> o küçük olduğundan anlamıyor zaten dayağı. Evet ama... Bir daha, bir daha döveceksin o zaman onu. Yani anlamıyorsa <gülüyor> bir daha, bir daha, <gülüyor> daha <gülüyor> döveceksin. Bir seferde anlayacak diye bir şey yok. Bir babanın görevi ısrarla o tutarlılıkla şeyi <gülüyor> devam ettirebilmektir. Ee, kararlılığı devam ettirebilmektir. Sen biraz Fahir'e anlat nasıl iyi baba olunur diye. Nasıl iyi baba olunur? Biraz oldu, ayrı çocuğu misin? daha dayaklık yaşa gelmedi çünkü. Şu anda dövmez. Bunun dışında neler yapabilir mesela? Bunun dışında... ...pek bir şey yapamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Dö dövme dışı dövme dışında gibi. sanırım herhangi bir şey yok. Ama şimdi radyosunu açanlar da şey diye duyacaklar... ...böyle böyle şeyin şakası mı olur falan... ...şaka yaptın değil mi Halil? <gülüyor> Yoo. <gülüyor> Ya dövme dediğin de nerelerine vuruyorum? Biraz onu yani dinleyicilerimiz de şey zannedecekler. Çok sert dövüyorum zannedecekler. Nerelere vuruyorum mesela? Kafamıza vuruyorum. Peki bu dayaklar sırasında çıplak elle mi sopayla mı dövüyorum? Sopa. <gülüyor> Veya bazen de sopa bulamadığında terlikle de dövüyorsun. Kendi terliğiyle mi dövüyor yoksa sizin, çünkü arasında fark var ya boyut farkı var. Hani kendi terliği daha mı etkili diye soruyorum. Tam terlik değil ama annemin topuklu ayakkabılarıyla Vuruyor ha, Artık eline ne geldiyse o anda sinirle onu kullanıyor diyorsun. Peki annenin topuklu ayakkabılarını giyiyor mu hiç evde? Evet. Bazen. zaten o, normal bir şey var. Niye soruyorsun? Yani <gülüyor> annenin özel terbiyesi... günlerde tabii ki. Ya, her bazen zaman değil. Bazen değilmiş. giyiyor. Ay çok güzel ya. Ben de yavaştan başlayayım artık. Topukları çünkü çocuk gelişiminde... Çok önemli. ...rol dağılımını ve cinsiyet gelişiminde... ...en önemli bir şey. Hücuduğun <gülüyor> kafasını karıştırmak. <gülüyor> ne olacak? O kafa karışıklığından böyle o şeyden bir... E... O faka, kafa karışıklığından ileride bazı sorunlar için... ...onu tabii bilemiyorsun ne sorun çıkaracağını... ...ama şeyin garantisi var. Bir yerde bir şeyler <gülüyor> bir patlayacak. patlayacak evet çok güzel. E, Oktay bakıyorum herhalde testlerimiz... ...test tekniğiyle ilgili bize son... Test tekniğiyle ilgili bakıyorum ama yani... Çok şey yok. Çok randımanlı bir şeyler de yok mu? Olsun be Oktay olmasın madem öyle araştırmalarla gideriz yani Teste olacağız diye yani illa ki. Ali'nin de e, katılacağı bir şey diye düşündüm ama yok. E bakalım Ali'nin sevceği şey, konular. konular e, Türkiye'nin en zengin 100 kişi ve ailesi açıklandı. Mesela Ali'nin ilgini çeker mi bu? En zengin aileler arasında olmak ister miydin sizin ailenizinde? Türkiye'nin en zengin 100 ailesinden biri. Kayacanlar. Hayır çok güzel zaten öyle de bir imkan olmayacağı için Kolay böyle e, çocuğun hayal gelişiminde de kim var de... Fahir tanıtım var mı e, abi ben de çok bilmiyorum işte kaç ilk ondan mı başlayayım Aydın Doğan ve ailesi. İlk ondan başta alttakiler fakirdir zaten. Ya evet zaten yani mesela ülker grubu falan hep hiç, hiç 13'den başlıyor. Ne kadar şanslıyız yani? Anca kredi kartı ödüyor gruplar onlar. Vağlanır. Yani anca kredi kartının minimumunu, ya öyle minimum bir, ödeme tutarını. Öyle bir rahatlığımız var ki ilk ona giremeye de fakir deme şansımız var <gülüyor> mesela. <gülüyor> mesela işte şöyle başlayayım. Aydın Doğan ve ailesi 10 numarada. Hüsnü Özyeğin ve ailesi. De bu ailelerle beraber aileler yarışıyor. Ee, Kamil abi var Kamil yazıcı ve ailesi. Hı hı. Ondan sonra 8 numarada. Kamil da... abi değil Kamil Bey. Kamil Bey tabi çünkü ilk ona girdiği zaman abi diyemezsin. <gülüyor> Dersin de para alamazsın. Alamazsın burada. doğru diyorsun. Yedin... Sen zannediyorsun öyle, samimiyetten belki. Kamil abi bir şey evet. atlantı. O da dese abisinin 7 ee, <gülüyor> numarada Bülent Tezacıbaşı ve ailesi, Bülent Bey ve ailesi. 6 numarada Şarık Tara ve ailesi. 5 numarada Türkan Sabancı ve ailesi. Ki Türkan Sabancı evli değil diye biliyorum. Ailesi deyince yeğenler falan mı giriyor Oktay? Tabii canım. Benim üç tane kalabalık... yeğenim var. Onlar benim benim çocuğum gibi dedim. Sonuçta kalabalık falan. Kalabalık ve mutlu aileler. Erol Sabancı ve ailesi, Şevket Şevket Sabancı ve ailesi. Ama onlar aynı aile. Yani onlar herhalde şey ki ne ya Hepsi bir araya gelse Türkiye'nin en zenginleri Sabancılar dediğin zaman gerçekten oh, oh, Alıp başını gidiyor ee, Ve bir numarada tabii ki Rahmi Koç Ve ailesi Rahmi Bey'e de buradan Bir kez daha tebriklerimizi yolluyoruz Rahmi Bey bizim hayattaki alkışlı, çıtamız Zenginliğe alkışlayan aile <gülüyor> zenginliği alkışlayan <Akışan>, Evet <gülüyor> Canım, bir numara alkışlanır şimdi her diğer yerde diğer ailelerde biraz daha çalışsınlar çalışsınlar biraz arkadan. daha para kazansınlar biraz daha birikim yapsınlar diyoruz öyle ilk yüze girdik artık yatış diye bir şey yok çalışacaksın ilk ona gireceksin yoksa sefalet içinde geçer hayatım diyoruz ne Çok... oldu dudaklarını bir şey mi oldu ya. senin bu esprilerine falan dudak büzmeye başladı evet ee, şeye bakalım isterseniz ney bakalım hmm, canım söyle. dinleyicilerimize ee, sormuştuk sormuştuk İsveç diye. İsveç'le ilgili pek çok şey geldi. Rüzgar enerjisi falan filan, tamam, kabul et. falan evet. filan, tamam kabul, tamam, öyle kabul et. Var, tamam kabul et. bir şey var. En ee, süper. Ülke. Yalnız Aline soracağınız sorular var mı? Yani İsveç'ten bence daha önemli bir konu bugün için bu. Değil mi Halin? Ee, Twitter'dan da soru alıyor musunuz? Halin hanım. Um. Twitter'ın ne aldığını bilmediğim Şöyle için. dinleyicilerimiz bize buraya yazıyor. Twitter denen bir şey. Hatta Twitter'da diyoruz bazen ona. Sosyal platform ee, diye. Onların aklına gelen sorular mesela buradan aynen bizim buradaki e, ekranımıza anında düşüyor. Ve e, onu eğer sen cevaplamak istersen cevaplayabiliyorsun. Değil mi? Oradan da sana soracak soruları alalım olur mu Evet Aliım istediğiniz her soruyu cevaplıyor ee, sorularınız için lütfen e, et modern sabahları kullanabilirsiniz diyelim başladı şu an itibariyle bahsedilmemesi istediğin konular var mı özellikle yani benim var yani artık böyle çok çocuklarını döven değil onu düzelten hak ettikleri Evet, gerektiği zaman, gerektiği zaman yeterli ve tam oranında cezayı veren evet. bir disiplin anlayışım var. Adi. Bazen ceza, bazen <Gülüyor> şefkatten. Ödül, ödül olarak ödül. Çünkü sen anladığım kadarıyla dayağı ödül olarak da kullanabilir sanatına sahipsin. Bunu sahip olan tek kişisin dünya üzerinde şu anda öğrendiğimiz kadarıyla. Ay hayranlar çok sevindi. Bakayım bir şimdi ne şöyle olmuş. neler oluyor neler bitiyor diye sormadan bu adam şey yapayım. <gülüyor> Amerikalı oyuncu Jennifer Lawrence parantez içi 24. E, Coldplay grubunun solisti. Jennifer Lawrence güzel bir kadın mı? Jennifer Lawrence hoş hakikaten. bir kadın. Yani kendine özgü bir güzelliği var. Yani, yani zarif bazı bir kadın yani. Kadınların neden bu kadar böyle bir el üstünde tutulduğunu ben anlamıyorum yani. Ne, niye mesela Kate Winslet gibi mi? Ha, Kate Winslet mesela güzel bir kadın. Kate Winslet bence güzel Bak, bir kadın. Bak Oktay Hinsman şeyini hemen yakaladım. Onun da zaafı bence yumuşak Kate karnı Kate Winslet evet, yani mesela Kate benim de şey yumuşak yapma. karnım Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence dükkana gelse ne kadar indirim yaparsınız? ikram olur mu? Vallahi şöyle söyleyeyim. Şimdi kimle geliyor? Çünkü Jennifer Lawrence'a karşı çok şey değilim. Jennifer ama... Lawrence'ın bir arkadaşı şeymiş, e, evlenecekmiş. He. Ondan sonra ona böyle kocaman kartonlar hazırlamışlar mi? falan. Evet. Bekarlığa veda partisi. Yok canım o zaman ne? onun partisi değil ki. Ama yani mesela Jennifer Lawrence kafası bozuk geldi. Ben onu e, bugün konuğumuzsunuz, bundan sonra konuğumuzsunuz felsefesinden yola çıkarak. Her türlü... Kafası bozuklarla dolduracak dükkanı <gülüyor> bu adam. Ben Jennifer Lawrence'a valla... Hiç ben ya hiç öyle bir şey... Hiç... Cips ikram çerezi yazarım. Ben Chris Martin'le gelirse chips, çerez Hepsi yazılır. Şöyle söyleyeyim Chris Martin'le gelemez. Neden gelemez? Gelir abi son bir konuşma falan diye gelirler. Yok. Bir de ağlarlar falan. Oluyor ya bazen öyle. Eee... Chris Martin'in gamaralara karşı eski eşi oyuncu Gimnit Petro ve çocuklarıyla çizmeye çalıştığı mutluluk tablosunun Jennifer Lawrence'ı biraz mosmor etmesinden ötürü e, ayrıldı ondan sonra. Evet, neden ayrılmış ben anlamadım ama. Çocuklarını çok sevdiği için ayrıldı. İşte böyle çocuklarını çok sevdiği için hep demiş ödül hep demiş ödül nereye kadar bu? Ee, ondan sonra Jennifer Lawrence Sen demiş kendi yoluna ben kendi yoluma Zaten Jennifer Lawrence'ın tweetlerine bakarsanız Orada da yazıyor yani Sil baştan başlamak gerek bazen diye bir şey yazmış Kralına yol vermişim. Soytarısıyla mı uğraşacağım şambiye. yazmış? Ee, bakalım bundan sonra. Hayırlı olsun. İki taraf için de hayırlısı olsun. Zaten Jennifer'ın şöyle bir lafı var. Alnını çizerek gösterdi. Burada ne yazıyorsa o oluyor anacım diye. Bazen gerçekler acıtır demiş. <gülüyor> diye yazdığını da ben hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Niye onu yazdı onu da bilmiyorum ama. Valla işte Coldplay sen yoluna ben yoluma. Ben Jennifer Lawrence'ın bu olaylarla ilgili ne düşündüğünü tam anlamak için şeye, Facebook hesabına baktım. Hımm olaylarla dediğin hesabının sahip olamayacağın şeylere bakmaktan vazgeç profilimden çık lütfen diye bir mesaj vardı onu görüp çıktı daha neler, <gülüyor> neler neler Jennifer hakkında daha neler neler hemen neler izle neler. HD izle diye de bir mesajım Allah hayırlı uğurlu olsun canım ne diyeyim ikisi de gençecik ikisi de şey biri 37 yaşında biri 24 yaşında yeni X-Men'de oynayacağım seni unutacağım demiş aa öyle mi? E vardır herhalde ya, ya bence de oynatmadıkları yapıyor. kabayat gerçi ilk çıktığı zaman o daha böyle şey, reşit hale gelmemişti de. Ondan ben önce. Jennifer Lawrence için şey düşünüyorum yani bir komşunun falan kızı olsa bir akrabamız olsa ay çok güzel eli yüzü düzgün ay parçası gibi kız dersin de artist olarak karşımıza Sen güzel Vinters deyince. Sinan bon, Winters Bond'u izlemedin mi? Winters Bone Aslında Born, ilk, ilk filmi Winters Bone da Jennifer Lawrence'ın. Orada Oscar aldığı film neydi? Jennifer Lawrence'ın? Şey, Silver Lining, Pl Silver Pl Lining Playbook. O, <gülüyor> onda mesela biraz uyduruktu bence. Hı -hı. Oyunculuğundan ama ilk filmi hakikaten o patladığı film o değil mi o e, patladı çok, o başarı, çok başarılı çok başarılı orada da güzel midir değil midir onu da bilmiyorum orada da, da bir ayrı soru zaten oyunculuğuna kimsenin itirazı yok diyorsunuz yok sen güzelliğine bir oyuncu işte, da mı, onu da bilmiyorum da böyle çünkü işte, bazen o, mesela üzüldüğü bir çok iyi, sahne oluyor ağlıyor orada aynen yani zannediyorsun ki gerçekten ağladı halbuki gerçekten ağlamamıştı onu da buradan söylemek isterim ee, yani bir gerç bir spoiler gibi oldu ama olsun, olsun. gene de olsun İyi hayırlı olsun ünlüler ayrılmış. Ne yapalım? Evet, Alin Hanım'a gelen soruları isterseniz bir göz atalım. Hmm. Alin'ciğim sen hiçbir konuya girmeyin dedin ya ondan dolayı tabii... Yasemin Hanım şöyle soruyor. Dolaylı bir soru olmuş. O yüzden aynen aktarmayacağım Yasemin Hanım izninizle. Ee, kendisi yoğurdu seviyor mu? Yoğurt. Özellikle arar mı diye soruyor anladım. Kardeşim. Düz yoğurt. <gülüyor> yoğurt. Bildiğin yoğurt yani. Yoğurt seviyor musun Alin? Mesela babam bazen şey yapıyor mu? Yoğurdun içine. Ah Alinci bak yoğurdun içine biraz şeker kattım. Yer misin? Ne kadar güzel. Biz buna kuş beyni deriz diye. Böyle bir şeylerle geliyor mu? Hayır. Hayır. Ne yedirmeye çalışıyor size? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz evde? Allah aşkına Alin söyle merak konusu bu. Dinleyiciler ya, de merak ediyor. Baba bize hep yedirdiği şey balık ve köfte. Balık köfte dediği normal balık mı yoksa böyle yani. Kroket. <gülüyor> Kroket, <gülüyor> Kroket balık yani. mı yoksa böyle hani şeyde e, o metal kutudan açıyorsun. Ton balığı diye geçer. Yok. Yok. Normal Hangisi? Normal balık alıyor. Yani. Normal balık alıyor. Ve balık ve köfte. Fish and chips de çocukları yetiştiriyorsun. Evet. Yanına da ufak rakısını koyuyorum Ayana. Bir taraftan dersinde çalışıyor. Bir taraftan tık tık. Ama en çok ailece yediğimiz şey köfte oluyor yani. <gülüyor> Peki köftenin yanında mesela yoğurt. Ben tekrar sonra. Yoğurt diyemiyor musun yoksa yoğurdu seviyor musun sevmiyor musun? Yordu sevmiyorum. Sevmiyorsunuz. Peki bir dinleyicimizin daha sorusu var. Ee, Ali Hanım'a soruyorlar. Babanızın diyorlar bir huyunu değiştirecek olsanız hangi huyunu değiştirirdiniz? Medela. Elinizde sihirli bir değnek olsaydı. Köfte yedirme huyunu. <gülüyor> köfteden <gülüyor> öyle bir huyum var. <gülüyor> Böyle de pis huyları olan bir Ama adam. Ama senin köfteden başka bir şey yemiyor bu. Şeyi. Evet Selin köfte yediği için sen de hep köfte yemek zorunda mı kalıyorsun? Evet. Ama senin pek ayırt etmiyor bildiğimiz kadarıyla bizim. Değil mi? Yani pek yemek seçmiyor daha doğrusu. Ne olursa yiyor gibi. Yok. Seçiyor yani mu? Yani eskiden hiç ne varsa yiyordu ama Şimdi artık... biraz daha seçmeye başladı. Evet. Selin bile de yemek paylaşmıyor ya. Böyle bir balık kreker mesela şeyde var. Ali'nin bir tane almaya kalktığında krizler oluyor yazık çocuğun. Selin tribiyani yani. Hakikaten öyle. Ve de... <gülüyor> Aç gözlü. <gülüyor> Aç Ali'nin yemeklerini falan yiyor. Ali'nin de çok hoşuna gidiyor tabii Selin <gülüyor> köfteleri de Selin mi yiyor? Evet. Cevap farklı yani bana dört istersen... köfte ko koyuyor Hı. babam. Selin'e de dört köfte koyuyor. Selin ee, işte bitiriyor köftelerini. Benim üç köftemi yiyor. Ben bir köfte yiyorum. O kadar oldu. Aile dramı var burada. Ege hiçbir ebeveyn olarak ben... müdahale etmiyor musun ya? Çünkü bu çocuk ileride yani. Ben Ali'ne yemeğini korumasını öğretmeye çalışıyorum orada. Gerekirse kardeşini kardeşinin e, yani köfteni evet yani. ya <gülüyor> Aslında biz yemek yerken babam balkonda duruyor yani sigara falan içiyor. Aa. Aa. Ben de balkonda <gülüyor> duruyor deyince hani onu bir gazete kağıdının üstünde yerde veriyorsunuz ya Veya tüp, Hala tüpte köfte yapıyor olabilir diye <gülüyor> benim de gözümün öyle e, kokmasın geldi. Kokmasın diye Hı -hı. evin içi kokmasın diye. Onu hep dışarı bırakıyorsunuz. Güzel onu hep öyle orada mı yaşasın istersin yoksa ara ara evin içine de girsin mi? O zaten Orada yaşasın. İğicim <gülüyor> <gülüyor> evde sevilen bir sima değilsin benim anladığım kadarıyla. Evin en popüleri olmadığımı biliyorum ama o kadar. Sizin en popü de popüleri kim? Sen misin? Alin mi? Şey Selin mi? Ee, Bürge mi? Annen mi? Yoksa babam? Ya yani sıralama yapacak olsan böyle hani? Kime göre ama yani şimdi Alin'e göre mi soruyorsun bunu? Yoksa... Alin'e göre soruyorum canım Alin'e göre. Yoksa gelen misaf mesela misafirler? Ama eğer mi? bana göre soruyorsanız yani. Cevap, evet. e cevap belli. Cevap en popüler benim diyorsun. Evet. E, herhalde, İkinci diyorsun. sırada ben... kim var? Annem. Selin pek şey yapamıyorum. İkinci Selin. sırada annen. Üçüncü sırada? Selin. Selin ve tabii ki listemizin son sırasında gene Ege Kayaçan. Balkonda Ecan. duran adam. Ege Kayaçan olarak <gülüyor> geçer. Selin baby face lakabın. Bundan böyle balkonda duran adama. Peki evde en uzunlardan bir sıralama yaparsın? <gülüyor> en uzun boylu. Selin. <gülüyor> Bak gördün mü? Demek ki araştırma, yine... araştırmamız gerçekleri yansıtıyor. çünkü elinden başladığına evet. göre gene Ege Kayaçağ'ın listemizdeki son sıradaki yerini <gülüyor> alıyor. Egeciğim valla e, ne diyeyim e, daha çok çalışman, daha çok konumunu sağlamlaştırman... Ben herkese eşit mesafede durmaya çalışıyorum evde. Oradan kaybediyorum galiba. Galiba sen bir de böyle çocukların gönlünü köfteli falan kazanacağını düşünmüşsün. O da elinde patlamış anladığım kadarıyla. Evet doğru. Ne yapmam lazım Halim mesela? E, çocuklar arasında sevilmek için evde. Yani nerede hata yapıyor baban? Ya burada bir tabi şey konuşuyoruz genel olarak. Hani nedir senin fikrin nedir? Nerede hata yapıyor baban? Her şey çok iyi ama şunu da değiştirmeli bence. Hani köfte demek değil de ne hatası yapıyor? Baba hatası <gülüyor> yapıyor. Modern sabahlar. Bo sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo turası modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Hepinize neşme dolu bir perşembe diliyoruz bir kez daha programımızın son dakikalarına girerken. Buyursunlar efendim ne oluyor? buyuralım soru. ya neye buyuralım buyursunlar buyursunlar buyursunlar. Ya en son programı sonunda beni patlattın beni bağırttın ya. Sen bağırarak girdin ben bağırarak çıkmak durumunda kalıyorum ya. Bir oh. ara keşke ben bağırsam ya. çok özür dilerim senin yanında da babana bağırıyorum gibi oluyor ama. Yani bu, Öyle bu de yapma da... falan çok <gülüyor> <iyi>. bana bağırsan. <gülüyor> Oktay Ali, yani Ali sana bir, yanında. Oktay sana söylüyorum Egecim sen anla. Ne anlayacağım anlıya anladız diyorum bir kez daha büyük usta Necat Uygur'u alarak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bugün e, baktığımız zaman şöyle de hayatta da çok fazla bir şey e, oluyor. E, bakalım buna bizim yansımamız ne oluyor? Şekil'e hamileymiş. 4,5 aile. Ay gene mi? Diyoruz. Bunlar da şey gibi tavşan gibi oldular ha. İlk çocuğu mu Şekil'e ikinci mi bu? Ben ikinci diyeyim. İki, iki ikiye, ikiye dönüyoruz demiş. Arasını çok fazla uzatmayayım demiş. <gülüyor> dönüyoruz yani, derken değil. demiş hatta. <gülüyor> i̇kiye dönüyoruz. <gülüyor> dönüyoruz. Dönüyoruz da takılmış orada muhabbet. Dönüyoruz derken Şekil <gülüyor> <Aynen>. Bizim <için. gülüyor> Buralarda çok meşhurdur. dur. Barcelona'da demiş. Barcelona'da kendisi çünkü. Hı -hı. Ee, şu sıralarda hemen ne hediye edilmiş olabilir Kendisine. Kendisine ne hediye? Altın. Şemsiye mi? Altın. Değil. Altın hediye edilmemiş. Da, yani şey bir şey. Hani, bir röportajda maddi. verilecek bir şey gibi. Röportajda verilecek. Türkiye'den gelmişsin. Zıbın. Nazar boncuğu. Bravo. Bir tanesi o. Diğeri? Diğeri de. Çeyrek. Yok canım. Yarım. Bir röportaj gibi bir düşün. Röportaj yani. gibi. Röportaj gibi. bir şekerlik, ağız, ağız tadı. Şekerlik. Lokum lokum bravo. Ya şekerlik. ama şekerlik içinde vereceksin. Kutuyla verirsen biraz kralık olmaz mı? Şakir'in evine giderse şekerliği götürüsü faydâ. He. Deşarda olursa kutuyu dışarıda verir verirsin. Yani. Fotoğraf fotoğrafçı arkadaşlar değsin demiş. Ay akşam akşam oturacaklar Pike ile beraber şey yiyecekler, lokum yiyecekler ben Bir de o kızcağız içinde O var. Oturur bir kutuyu yer Yok ya. yememiş. Diyetteyim demiş. Ya bırak diyeti yani ya. Hanım olduğum bir, için dikkat ediyorum demiş. Bu dikkat ediyorum dedi, pike dedi pike üç demiş. kutu. Eskiden üç kutu yiyordum. Şimdi bir kutu lokum yiyorum. Pike demiş buna 30 saniyede yer demiş. Çünkü Peki, Pekin'in biliyorsun şeydir yani. Dipçik gibidir yani maşallah. Gibidir. Kocası şey mı o? Evet, Bar Tabii Barcelona'nın Yılmaz Bekçisi. bekçisi. <gülüyor> Yılmaz Bekçisi diye fotoğrafları var. Şey mi, belediye başkanı mı? Yok Barcelona futbol takımının bek oyuncusu. Haa. Nasıl bir tahmin bu ya birinden bahsederken? <gülüyor> ne bileyim. <gülüyor> belediye başkanı mı demek? E adam Barcelona'yla anılıyorsa ne olabilir? Hı. Barcelona futbol takımında Doğru, oynuyor belediye olabilir. Belediye başkanı olabilir. Yani Barcelona alınmak için ya belediye başkanı olacaksın <gülüyor> veya futbol kulübünde oynayacaksın. Hayırlı Ay. olsun kız erkek belli miymiş yok e, da dört buçuk ayda belli oluyor mu? Söyletmiş olur, olur olur söylememiş biz demişiz Sevenlerime sürpriz olsun demiş valla söylemiyorlar söylemiyorlar son dakikada bizi e, ters köşeye yatıracaklar ilk çocukları erkek miydi? İlk çocukları bildiğim i̇lk çocukları, kadarıyla. ilk çocukları. Galiba erkekler. Galiba evet. erkekmiş de. Hayırlı olsun ya sağlıklı saatli kavuşsunlar. Ne diyelim bize de bunların temenniysen öte bir şey olmaz. Nazar boncuğuyla lokum gitmiş zaten. O kız da her şeyin en güzelini hak ediyor. Vallahi. Şakira değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Aynen. Aynen abi. Şakira hakikaten hanım kız. Şakira hakkında bir arkadaşımız şey demişti. Ee, bu kadın da iyi de iyi dans edemiyor bence demişti. Ondan beridir görüşmüyorsun galiba Görüşmüyoruz abi. evet kestik İyi yapmışsın ama Çünkü şey yüzüne yani, görünce o küstü <gülüyor> Bence yani Şekere'nin o kadar aman aman güzel bir göbek atması yok Şimdi adamlar göbek atmayı bilmediklerinden Güzel bir kadının göbek atarak şarkı söylemesi hoşlarına gidiyor Ama burada git en alelade düğüne orada en Nasıl insanlar atabildi. göbekleri abi atıyorlar Abi canım şeyi at yapsana Onu çalsana bir de kalın demişti. Kalın ya. Ondan sonra yüzüne gülmüştük. Kalın İlk başta bir içimdeki kalın tutmuştuk. anlamında mı? Evet. Abi sen Bir de neydi? tabii çok kalın falan Kadın demiştim. mıydı bunu söyleyen erkek? Aynı kadın. Aynı Sok kadın. Çok <gülüyor> enteresan. bir hassizlik. Bunu ya. açıklayabiliyor musun Ali? Ya insanın orada durması lazım yani. Nerede? Yani bir kadının dünyanın en gözde kadınlarından birine çirkin demeden önce ben bunu söylediğimde bana ne diyecekler diye bir şey yapması lazım. Ya o galiba şey ben de yapıyorum ya bazen. Yani Kıvanç Tatlıtuğ'un vücudu o kadar da şey değil... Diyen adam... Adam benim evet. Bunu kabul ha. ediyorum. O kadar da şey değil. Doğru söylüyorum. Demin zenginlerin ilk yüz listesinde <gülüyor> ilk onu saydın ya. Evet. 12. o kadar da şey değil demekten. <gülüyor> Hiçbir fark yok bunun. Yani. <gülüyor> 12. kişi kim bilmiyorum ama. İnsan bazen böyle şeyler yapabiliyor. İnsan psikolojisi diyelim ya. Acaba bir psikoloğa mı gitsem? Bir şey mi yapsam? Bir yerde hata mı yapıyorum? Sen değildin yapıyorum? canım. Başka bir arkadaşımızda. <gülüyor> ben değildim değil mi? Kıvanç tuta laf sokan ben değildim değil mi? Yok canım senin şey oluyor. Fahir. Seninki sistem yani. Laf sistem, sokma sistem. değil. Sitem İmrenme diyelim ya bu yalnızca imrenme nasıl zenginlik şeyinde karinesinde ilk 12. sıradaki adama çok da zengin değil derken yani. Ama ben 12. sıradaki adama zengin değil hatta zengin değil demiyorum fakir derken kime sığınarak yapıyorum bunu? bir koç ve ailesine ve ailesine güvenerek kendime güvenerek diyebilir miyim öyle bir şey asla ben galiba biraz sabancı ailesinde şey yapacağım gibi gözüküyor çünkü aynı aileden 3-4 yani onlar bir araya gelse ooo yani aile bir birliktelik yani böyle aynı çatı altında falan olsa demek ki yürüyüp gidecekler çok güzel, güzel şeker ile bitirelim valla bitirelim hadi ne çalacağız güzel bir şey çalalım vaka vaka! bu ne ya Oh, bir de oh, şey yok mu oh, ya oh, onu çalsaydı oh. keşke. Ne? She Wolf. Ay She Wolf'un ortasında bir. Aa, diyor ya. E yani o zaman soğudum Şakir'e kurtulaması zamandan. yapıyor işte. Ama onu gözünü kapatıp dinleyeceksin o şarkıyı. Öyle kurtulaması olur mu? Kedi gibi değil. Onu gözünü kapatıp dinleyeceksin. güzel sen, değil ya. bu. Klibini klibi getireceğim ben gözümün önüne. İnsan bunu işlemiyorsunuz başka bulalım. Şivof baksana. Şivof ya ne böyle Şakir'e. En azından bir 30 saniyede ona fırsat var. Sene sizin. olmuş 2015 vaka vaka mı kaldı ya? Canlı yayında andropoza girdiniz ya. Vallahi canlı yayında andropoza giren adam. Şivof. Şivof. Gözlerini kapatıp dinleyelim. Herkes gözünü kapat sizi eğlendirin gençler. mu? Aha. Al sana Chivof. Aa, oser mi bu? <gülüyor> e kafeste değil o zaman. <gülüyor> Sahneye kafes konusu. Aa geldi mi kafes? Tık tık tık tık. Ben biktim ama. Bir Pasta, mozzarella, salsa e passione. Allora, peperga. Gerçek İtalyan pizzası Pepperjem gourmet pizza da yenir. Pepperjem gourmet pizza Tavrus alışveriş merkezinde. Bu bon anpetito tutti.